647. konu, Hz. Osman'ın şehadetinden önce, ben Müslümanları korumak için kendimi feda edeceğim, demesi bunun üzerine Ebu Hüreyre'nin kılıcını kaldırıp atması, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, Hz. Osman'la birlikte evinde kuşatılmıştım, içimizden birine bir ok isabet etti, bunun üzerine, ey müminlerin emiri, bundan böyle onlarla savaşmamıza izin vermelisin, çünkü bizden birini öldürdüler, dedim, bana, ey Eba Hüreyre, sana kılıcını atmanı emrediyorum, onlar seni değil beni öldürmek istiyorlar, ben de kendimi feda etmek suretiyle Müslümanları koruyacağım, buyurdu, onun bu sözlerinden sonra kılıcımı fırlatıp attım ve hala da onun nerede olduğunu bilmiyorum.